95.0 açık radyosunuz ve açık dergi programını dinliyorsunuz. Barınhan'dan radyo kuşağımızın 3. bölümünü dinlemeye başlayacağız. Sırasıyla Ömer Madra, Bülent Aksoy ve Ersu Pekin'den radyo üzerine düşünceler duyacaksınız bu akşamın kolejinde. Arada Lucy ve Topane Noise Band'in Barınhand'da açık radyo yerleştirmesi için de gerçekleştirdikleri performanslardan bölümler de bu akşamın kolejinde yer alacak. Evet, hep birlikte kulak veriyoruz. Yarın andan radyo'ya 17. İstanbul Biyaneli'nden sesler. Ee, yani şöyle bir giriş yapabilirim. Antenlerden uzayın dört yanına yayılıp duran radyo dalgalarının üzerinde salınan bir takım sözler, notalar ve katıksız sesler vardı. Tabii çalan şarkılardan falan bahsetmiyorum müziklerden ama şöyle bir alıntı vardı. Fabien gecede bir bulutlar denizinin göz kamaştırıcı parıltısı üstünde dolaşıp duruyor ama aşağısı sonsuzluk. Tek başına yaşadığı yıldız kümeleri arasında itip gitmiş. Henüz dünyayı ellerinde tutuyor ve göğsüne bastırıp sallıyor. Dümeni sıkan ellerinde insani zenginliğin ağırlığını taşıyor ve geri vermek zorunda olduğu bu gereksiz hazineyi bir yıldızdan diğerine gezdiriyor. Bu Antoine de Saint-Exupéry'nin gece uçuşunda kaybolan bir pilotun macerası ufukta. Yani yok bir daha haber alınamıyor kendisinden. Tıpkı Antoine Saint-Exupéry'nin kendisine sonradan olduğu gibi işin ilginç tarafı. E, can yayınlarından çıkmıştı F. aksın çevirisi. Ve e, Rivière bir alıcının hala onu dinlediğini düşünüyor. Yalnızca bir müzik dalgası bağlıyor Fabien'i şimdi dünyaya. Ne bir yakınma ne bir çığlık. Yalnızca umutsuzluğun şimdiye kadar çıkarmış olduğu en katıksız ses. Ya da ikinci bir metin vardı. O da şu, Amerikalı bir meslektaşın, tutkulu bir radyocu yazarın radyoculuğa yaptığı ilanı aşk, yani aşk sözcükleri. Gene o bahar aynı deneme yayınında yankılanmaktaydı. Bu da Garrison Caglier'ın. I Read Your Romance Viking'den çıkmış bir kitabından Türkçe'ye çevrilme diyen umuyorsam bir gün Minneapolis'e gitmeyi umuyorum dedi Francis ukala ukala Minnesota Üniversitesi'ne gideceğim İyi olur yap bunu dedi amcası peki ne okuyacaksın orada radyoculuk okumak istiyorum Art amca güldü kimse radyoculuk okumaz oğlum onu okulda okutmazlar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 İnsan her şeyi evinde öğrenemez. Bazı şeyler okulda öğrenir. Her şeyi okulda da öğrenemez. E, kitaptan öğrenir, basından öğrenir. Orada da öğrenemez her şeyi. E, radyodan öğrenir. E, radyo e, bunların belki hepsinden daha etkili bir kurumdu. 20. yüzyılın ilk e, yarısında. şarkısını Doğan Dikmen'den dinledik. Sıradaki bestekar Yahudi bestekar Mısırlı İbrahim Efendi. Nin. Bunun fasıllarda sık sık çalınan Acemaşıran Sasya semaisine aynı zavradan dinliyoruz. İsterseniz ben Açık Radyo'dan bir başka yere geçeyim. Şimdi madem ki burada duruyoruz, burası Barınhan. Ee, Barınhan ne demek, kimdir, nasıl bir yerdir? Açık Radyo'da burada olduğuna göre hem yerleştirmesiyle hem de şimdi bu yayınıyla filan. Ee, Barınhan, Emin Barın'ın e, cilt atölyesi. Ve toplantılarını yaptığı yer, eserlerini yaptığı yer idi. Ben burada çok Emin Hoca ile çok cilt yapmak için buraya geldim gittim. Benim hocam da oldu akademide. Emin Barın bir cumhuriyet insanıdır. Yani bu şeydi, vetorik anlamda değil ama gerçek anlamıyla. Çünkü Hasan Ali Yücel, Emin Barın'la üç başka kişiyi, Ferit Apa, bir kişi daha hatırlamadım şimdi, bunları e, Almanya'ya e, matbaacılık öğrensinler, baskı nasıl yapılır falan bunu öğrensinler ve Türkiye'ye gelip e, milli eğitim yayınlarını yapsınlar diye gönderiyor Hasan Ali Yücel. İkinci Dünya Savaşı patlayınca Emin Hoca ve o üç kişi geri dönüyorlar. Emin Hoca Mücellitane'yi e, açıyor burada, e, akademide hocalık yapıyor e, ve yazı yazıyor. Yani hem eski yazıyla o divani yazı yazıyor, kendine has bir üslupla, hem de e, Latin alfabesiyle bir takım levhalar yazıyor, yazılar yazıyor. E, ve burada alt katta salonda her perşembe günü eski hattatlar, mücellitler, müzeyipler falan toplanıyorlar. Ee, sohbet ediyorlar filan. Bilen bilir artık her şeyi unutuyor. <gülüyor> ne zamandan? Ne, ne, ne zamandan? Beri? Şimdi kültür yaratmaktan söz ettim. Yani Emin Barın bir kültür yarattı. Ve e, sonuç olarak bu binada bir kültür binası oldu. Bu karnavalesk e, karnaval dünyası yani insanı e, gülerek, eğlenerek e, var olması e, bu tabii ki resmi ve e, Otoritenin, iktidarın e, bir eğlencesi yani vesmi ve ciddi eğlence onun dışında bir şey. Ciddiyetle komiyi karşı karşıya getiriyor. Onun, onun zıttıklarını vededen, bir vediye aslında e, e, şeyin yazdıkları Bahtinin yazdıkları. Bu şeyi e, gül bu gerilimi e, ciddiyetle komiklik aslında, e, arasındaki gerilimi e, bahtin yıkıyor. Bunu ortadan kaldırıyor. Bu aslında ikisi birlikte var olan bir dinamiktir diyor. Bunun için bunu roman üzerinde yapıyor tabii ama e, açık radyoyda bir roman gibi düşünmekte sakınca yok. E, yani hayatın bir parçası, hayatın kendisi e, bir yaşama biçimi. Bu yaşama biçimi, Kendine özgü bir dil de oluşturuyor tabii. Yani Wittgenstein'ın anlattığı e, o çeşitli dil, diller ki e, bu Bahtin'de heteroglossi, heteroglossias olarak şey yapıyor. Yani bir e, yapı içinde, bu roman olabilir, işte radyo olabilir. Bunun içinde çeşitli dillerin var olması. Çeşitli dillerden kasıt İngilizce, Fransızca, Türkçe, Arapça değil. Otoritenin konuşuyor olması, e, halkın diliyle konuşmak, müzikçilerin dili, işte sokak çocuklarının dili, çeşitli e, e, toplum içindeki çeşitli şey, e, grupların dillerini bir arada bulunuyor olması. Bu diyor içinde bu var. E, good vibration istiyor. Yani bütün titreşimlerini açık ama iyi titreşimlerini açık. Yani resmi e, titreşime açık bir karşı olmalıyız Çünkü e, karnaval halkın gibi e, e, bahtin halkı biraz e, epeyce ideal ide, idealleştiriyor hiç şüphesiz e, bunu bir oyun olarak düşünelim bu e, Johan Haytsinka Haytinka galiba öyle okunuyor evet. Hollandaca e, onun bir oyun kuramı var. Yani insanı açıklarken bu homo sapiens düşünen, düşündüğünü düşünen insan veya homo ferber, alet yapan insanın bu kavramlar insanı kültür yaratmasını açıklayamıyor kanaatinde Haysinka. E. Ve bunun için homo ludens, oyuncu insan kavramını geliştiriyor. Bu şu demek değil, yani bir tiyatro oynuyoruz anlamında değil. İnsanın oyun oynama özelliği onun kültür bir kültür yaratmasına yol açıyor sonunda. Yani hepimiz bir oyun oynuyoruz ve oyun da son derece ciddi bir işti. Yani futbol maçlarındaki cinayetleri bir düşünün bir poker oyunundaki ciddiyeti falan. Ama bunun bir süresi var. Tabii oyun oynamanın bir süresi var. Ondan sonra çıkıp gerçek hayata çıkıyorsun. Gerçek hayata geldiğin zaman da, şimdi tabiri maz mazur görün, teşbihde hata olmaz derler. Palyoçolar ve soytarılar, Gargantoa'da olduğu gibi, e, Bahtin'de olduğu gibi, bunlar aslında sürekli olarak... E, oyun içinde palyoço olduğu halde oyundan sonra da palyoço olmaya devam ediyorlar. Yani palyoço olmak kötü bir şey değil. Evet. yolun si yeme mesti garden Let it See Ege'den sesleniş. Hazırlayan ve sunanlar Gökem Saoliz, Yani Saoliz ve Asimullah Azize Saoliz. ...'dan radyoya 17 İstanbul yenelinden sesler açık dergi 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Barınhan'dan radyoya kuşağımızın 3. bölümünde sırasıyla Ömer Mandıra, Bülent Aksoy ve Ersu Pekin'den konuşmalar duyduk. Ve bu konuşmaların arasında bu akşamın kolejine katılan müzik ekipleri ise Lustri ve Topane, Noise Band'ti. Barınhan'dan stüdyo yayınımız önümüzdeki perşembe devam edecek.